Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Kaldığımız yerden devammış Bazen sözlerin bu alimlere tartışma ve hilaf anında işin onlara döndürülmesi gerekenler Olduklarını söylerler Bunların cevabı kitap, kinnet ve icma'da mevcuttur Onların genel olarak En açık cevapları Bunların şirk olduğunu bildirmektir Aynı şekilde başka şehirlerin alimleri de bunu zikretmiştir. Bunların çoğunun şirke girdiklerini ve tevhid eyleğiyle savaşmakta olduklarını. Bu açığa çıkardıkları ile yukarıdan başka bir şey bulunmaz. İkinci mesele, bazıları da bunun küfür olduğunu ikrar etmişler. Ancak İslam'ı inkar etmedikçe tekfir edilmezler demişlerdir. Kur'an'ı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayıp, ''Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmadıkça yine tekfir edilmez.'' demişler. Burada duralım. İşte bu Ceh bin denen pis, habis, aşağılık zındığın mezhebidir. Allah'ın laneti üzerine olsun. İslam marifetullah'tır dedi. İman marifetullah'tır dedi. İman Allah'ı bilmektir dedi. Ondan sonra ''Velev faalama faal'' yani. Ne yaparsa yapsın yani. Ne yapıyorsa hiç önemi yok. Öyle bir İslam anlattı. Burada Şeyh'in getirdiği ikinci şey, Bugün birçok insan Cehb'in Safvan'ı da tanımaz. Şu Cehb'in Safvan'ın mezhebinde olan insanların çoğu da o adamdan haberi yoktur. Kendilerinin cehmi olduklarını da bilmezler. Farkında olmadan bu mezhebe dahil olmuşlardır. Küfür olmasını kabul etmelerine rağmen o adam peygamberi mi yalanlıyor? O adam Kur'an'ı mı yalanlıyor? İşte o adam Yahudi Hristiyan mı? Onlara mı tabi olmuş? Yani adam Müslümanım demiş ya. Peygamberi tasdik etmiş, Allah tasdik etmiş ya. Ondan sonra Allah'tan başka kendini insanla Rabler mi edilmiş? Ne olacak onlara yani? Ondan sonra zarar ve fayda bir ölüden mi beklemiş? Ne olacak yani? Nasıl olsa Müslümanım diyor. Nasıl olsa Kur'an'ı yalanlamıyor. Nasıl olsa Allah'ı yalanlamıyor. Böyle habis, pis bir menheç, cehmin bin iman marifetullah'tır sözünün yansımasıdır. İman marifetullah olunca iblis de Müslüman oldu. Çünkü İblis de Allah biliyor. Yani Allah tanıyan herkes Müslüman oluyor. E ne oldular? İmanı Allah'ı bilmek yaptılar bu sözleriyle. E Yahudi Hristiyanların da Müslüman olması lazım bu kavle göre. Çünkü onlar da Allah'ı biliyorlar. Öyle mi? Yani bu, bir Budistler kalıyor kafir. Şimdi Fethullah Gülen onlar da Müslüman yaptı zındık. Hani La İlahe Muhammed Resulullah'ın önce Muhammedur Resulullah'ını atmıştı. Dedi La İlahe yeterli. Şimdi de La İlahe İllallah da attı. Budizinde ahlak dinidir diyor. Onlar da şeydirler. İyi insanlardır. Cennete girebilirler falan. Allah onu kahretsin. Deccal. Deccal'den önce gelecek 30 tane yalan. Deccal'den bir tanesi Fetullah Gülen'dir. Buna adımın İlyas olduğuna emin olduğum gibi eminim ya. Bu zındık kefere ki ona kafir demeyen herkes de kafirdir. İslam'dan zerre kadar nasibi yoktur ona kafir demeyenlerin. Ee, bu kefere bütün pisliğin, bütün şirkin, batılın Başlangıç kapısıdır. Devam. Bu vakitlerde şirk ve inat ehli bununla mücadele etmekteler. Birinci meselede, yani bunların şirk olup olmamasında cidal elham çok azdır ve onların alimleri dahi şirk ameller olduğunu itirar etmekteler. Onların alimleri dediği, müşrikleri tekfir etmeyen adamların alimleri bile bu fiillerin şirk olduğunu kabulleniyorlar. İyi bil ki bu meselenin ise güzel bir tasdiri vardır ki, delilsiz iki özellikten dolayı bunu itirar etmeye yeter. Evet. Birincisi onların sözlerinin muhtevası, Allah'a şirk koşmak ve putlara ibadet olsa da onlara tekbir meselesini tesir etmez. Çünkü insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an'ı yalanlarsa, İslam milletinden başka bir millete geçerse ancak kafirdir dediler. Putlara ibadet etmese dahi böyledir. Tıpkı Yahudiler gibi dediler. Eğer kendini İslam'a nispet ediyorsa Allah'a ortak koşsa dahi tekbir edilmez. Çünkü o Müslümandır. La ilahe illallah diyen namaz kılıyor ve diğer ibadetleri yapıyor diye şirk koşmasını ve kutlara ibadet etmesinin bir tesiri olmaz. Bilekis o, bedendeki siyahlık, körlük veya topallıktır. Eğer bu şirkin sahibi Müslüman olduğunu iddia ediyorsa, Müslümandır. Ama başka bir din iddiası varsa o zaman kâkıl olur dediler. Bu büyük rezilliktir. Bu çirkin sözü reddetmek için sadece bu söz, söz yeterlidir. Dur oğlum burada. Yani şerh diye bile vermemiş. Kala bile almamış bu sözün sahipleri. Yani bugün bazı ahmaklar diyorlar ya işte Yahudiler bunu yapınca müşrik oluyorlar. Ama adam kendini İslam'a nispet ediyorsa büyük şik değiştirse o Müslümandır. Tekfiri caiz değildir. Bu adamlar İslam'ın adalet dini olduğunu unutan ahmaklardır bunlar. İslam adalet dinidir. Kendini İslam'a nispet etse de İslam'a nispet etmese de Allah'ın büyük şik'tir dedi. İnsana uluhiyetin bir parçasını vermek olan, ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etme şeklinde ortaya çıkan bu fiilin adı kim işlerse işlesin. İster kendini İslam'a nispet etsin, ister kendini İslam'a nispet etmesin, kafirdir. Alimlerin kendini İslam'a nispet eden ve nispet etmeyen diye ayırdıkları tekfir meselesindeki konu, bazı hafi kalan, bazı gizli kalan meselelerde aslen Müslüman olan birinin tekfirinde, bazı engellerin aranmasıdır. Adamın esma sıfat meselesi, bazı hafif bidatlara bulaşması gibi meselelerdir ki biz bunları daha önceki derslerde ne yaptık? İzah etmeye çalıştık biraz değil mi? Haricilerin bidatı vardı, mutezilelerin bidatı vardı öyle mi? Mutezileler ne diyorlardı? Büyük günah işleyen kafirdir dünya, dünya hükmünde. İşte ahirette de iki menzile arasındadır. Hariciler onlara muhalefet etti dediler. Dünyada kafirdir, ahirette de kafirdir cehennem dedi. Muhtezile biraz değiştirdi. Ahiret hükümünde tavakuf ettiler. Tabii bugünün muhtezileleri de çıkmış. Tamam bu yapılanlar şirk. kader dünyada müşrik diyoruz ama ahirette, cehennemde bilmiyoruz. Ahiret hükümlerini biz tutuyoruz, tavakuf ediyoruz. Öyle bir şey yok. Bir adama hüccet ulaştıysa, o adam şirk işliyorsa, bu adam ebedi cehennemliktir. Bitmiştir. bu emr. Allah onu ebedi cehennemde tutacaktır. Cehennemden çıkamayacaktır o adam. Adama hüccetin ulaşmasına rağmen, adam şirk işlemesine rağmen hala daha Tavakkuf ediyor insanlar şeyde o adamın hükmünde. İşte bunların her biri neydi? attı, attığı haricilerin attığı bidatlardı. Bunlara bulaşan insanların tekfirini, alimler ne yapmışlar? Zorlaştırmışlar. Niye bu insanlar Allah'tan başkasına ibadet eden, uluhiyetin bir parçasını Allah'tan başkasına veren, işte kabirlere ibadet eden, kafir devlet yöneticilerine teşrih hakkını vererek itaat eden insanlar değildi. O dönemde İslam devletinde böyle şirkler yoktu. Tek bir şey vardı. İtikada bulaşan bazı bidatlar vardı. O yüzden alimler böyle zor şartlar getirmişlerdi. Kendini İslam'a nispet edenler bazı engeller aramışlardı. Ama onun haricinde şeriatın büyük şirktir dediği şeyleri işleyen herkesin aklı Allah ve Resulü aynı ismi verdi. Küfür ismini verdi, şirk ismini verdi. Devam. İkincisi Resulü aleyhissalatü vesselam şirk ve kutlara ibadetse isyan ilimden sonra açık bir küfürdür. Tavris fıtratla akıllara zaruri olan ilim ile tabi olursa, Deliller tasvir edemezsin ki, deliller tasvir edemezsin ki, sen insanların en ahmak ve en cahil olsan da Allah Resulü Aleyhisselatü isyan eden adam hakkında şirki ve fıtlara ibadeti terk etmez diye temkinde bulunamazsın. Eğer bu fiil ile Müslüman ve müktebi olduğu iddiasını bulunursa ancak zaruri fıtrat bu sözün küfür olduğunu kabul eder. Hatta hiçbir delile ve hiçbir alim sözüne bakmadan. Fakat cehaletin galip geldiği, ilmin azaldığı ve bu meselede konuşan sapıkların çokluğundan hakkı seven bazı avam Müslümanların kafasında karışıklık çıkabilir. Ona hakir görme delillerine taş bir şekilde bakması mümkün olmayabilir. Umuyorum ki Allah seni emin kılar. imanında ve sebat, et, sebat ettirir. Umuyorum ki sen emriyle doğru seni emriyle doğru olan imamlardan kılar.'' Evet bu şimdi bu bu paragraf çok önemliydi. Birçok mesele var bu paragrafın içinde. Birincisi Burada zikrettiği gibi Şeyh bu insanların ikinci grup insanları ikinci şekilde cevap verirken insanlara Diyor ki şer'i delile gerek yok Ayete de gerek yok Hadise de gerek yok Alim sözüne de gerek yok Sadece selim fıtrat Ve sadece akıl Bu söyledikleri sözün batıllığını reddetmeye yeter Ancak fıtratını bozan Ancak fıtrattan zerre kadar nasibi kalmayan insanlar Sadece aksini söyleyebilirler diyor İkinci nokta Burada dedi ki ancak bu dedi cehaletin yayılmasından, ilmin garipleşmesinden ve bu mesele konuşan sapıkların çoğalmasından dolayıdır dedi. Bakın zaten bütün insanlık tarihi boyunca Allah'ın insanlara gönderdiği dinler tarihi boyunca şirk, küfür hep böyle yayılmıştır. i̇bn Abbas radiyallahu anhüme Bukhari'nin yaptığı rivayette o Nuh kavminin salihlerine ne zaman ibadet ettiklerini söylüyor. لَمَّ رُفِعَاتِ الْاَيْنْ وَاِنْ تَشَرَ cehale. Ne zaman ilim kalktı? Cehalet yayıldı. Onlar ne yaptılar? Şirke düştüler. Ve tabiinden birinin söylediği gibi cehalet eşittir, Allah'a küfretmektir. İlim eşittir, Allah'a iman etmektir diyor. Allah ona rahmet etsin. Cehalet doğru orantılı olarak küfrü ve şirki beraberinde getiriyor. İlmin yayılmaması İlmin garipleşmesi, ilmin azalması, ilme ulaşacak yolların yok olmaya başlaması o da neyi gösteriyor? İnsanların artık kafirliğe, müşrikliğe yakınlaştıklarının içine düştüklerinin delili oluyor. Dikkat ederseniz bazı avam müslümanlara bile şüpheler bulaştırabilirler dedi bu noktada. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Demek ki bu noktada bazı insanlar vardı ki kendileri şirke bulaşmazlar. Çok açık küfrü olan insanlara tekfir ederler. Ama bazı kapalı meseleler vardır. Orada tekfirde durabilirler. Bu Bunların getirdikleri, sapıkların getirdikleri şüphelerden dolayı. Şeyh, onlara bakın Müslüman ismini nefretmiyor onlardan. Demiyor onlar İslamlarını bozdular. Demek ki bazı insanlar var ki, bunlar bidat taifeler. Yani evet, onlara bu noktada mutabakat etmekle Onların getirdiği şüpheler tabi olmakla bir bidata bulaşıyorlar. Ama bu bidat onları ne yapmıyor dinden? Çıkarmıyor. Şeyh onları Müslümanların avamı olmakla isimlendirdi. Yani bazı insanlar piyasada görebilirsiniz. Adam der ki ya işte İbni de tekfir etmemiş mi? Şey, İbni Teymiye'de cehalet özür görmemiş mi? Diyebilir bir tane adam. Niye? İşte İbni Teymiye Er-Raddu Alel-Bekri'de ne demiş? İşte ben sizin dediğinizi deseydim kafir olurdum ama siz, siz ben sizin dediğiniz deseydim kafir olurdum ama siz benim yanında cahilsiniz o yüzden tekfir edilmezsiniz hani adamın biri bu sözü başını sonunu bilmezse bu sözün hakikatini bilmezse okumazsa idrak edemezse bir tane zındık davetçi ona kalksa bunu süslese ve dese ki e, işte bu şeydir bu söz e, cahletin özür olduğunu delilidir adam böyle bir bir datta bulaşsa Müslümanların avamından biri, bu adama ne yapılır? Beyan edilir, yaptığı hata, izah edilir. İşte bak, burada hata ediyorsun. Buranın asla hakikati budur. İbnü Teymiye bu sözde hafif bidatları kastetmiştir. Çünkü karşısında arşı istiva meselesini konuşan adamlar vardı. Onlara bunu söylemişti. Yoksa şirk koşan, Allah'tan başkasına ibadet eden insanlar yoktu karşısında İbnü Teymiye. Orada Ce Cehmi ve muhtezilelerden bir grup gelmişti. Ve Allah'ın arşta olmasını nefiy ediyorlardı. Ayetleri ispat etmekle beraber farklı garip garip tevhillerle ne yapıyorlardı? Garip garip tevhillerle arş-ı istiva nefiy ediyorlardı. Bugün halk farkında olmadan muhtecili olmuş. Ne diyorlar? Allah nerededir diyorlar? Her yerdedir diyorlar. Yani Allah her yerdedir sözü kasta göre büyük küfürdür, kasta göre küçük küfürdür. Ne, ne demektir bu? Allah ilmiyle her yerdedir diyorsa bir adam evet bu söz doğru bir sözdür. Allah her yerdedir sözü. Ama yok zatıyla Allah her yerdedir. Vahdili vücutçuların dediği gibi Allah her şeyi hulur etmiştir manasıyla söylediyse bu adam büyük küfür içindedir, kafirdir. İbn-i diğer sözü konuşurken yani Allah her yerdedir, ilmiyle her yerdedir ama işte Allah'a mekan izafe edilmemesi lazım, mekan mahluktur. Haşa o yüzden Allah mahluka benzetilmiş olur deyip de Allah'ı teyze etmek için bu sözü söyleyen insanların tekfirini İbn-i konuşuyor Orada diyor, ben sizin dediğinizi desem... E, ...kafir olurum ama siz... ...cahilsiniz, benim yanımda tekfir edilmezsiniz... ...bu sözü nereye getirip tatbik ediyorlar? Büyük şirket tatbik ediyorlar. Büyük şirk işlerin insanların... Tek, ...tekfirine tatbik ediyorlar. Ne oluyor? Bazı avam Müslümanların da... ...kafası karışabiliyor. O yüzden bu Müslümanlar da ne yapmak lazım? Bu işin hakikatini beyan etmek lazım. izah etmek lazım. Yani beyan olduktan sonra, izah olunduktan sonra... ...ısrar ediyorsa... İnat ediyorsa o da davetçi gibi küfründe kazıklarını çakmıştır. Cehennemin dibidir en son gideceği yer. Evet. Bu sorunları izah edip de yakınını yakinini arttıran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ve saldından ve kendilerini istahman ispetanan alimlerden gelen bir haber var ki onların zikrettiği gibi beraber beraberinde bir bayrak ile babasının karısı ile evlenen adam öldürüp malını alması için göndermesidir. Benim istiklal gazvesi, gazvesi zekatmazlık de, de ki bu da önemli misallerdendir. Ebu Bekir ve ashabının zekatını edenlerle savaşıp mallarını almaları ve çocuklarını esir alarak onların müstek olarak isimlendirilmesi de bu husus misallerdendir. Evet. Bu dün bahsetmiştik zaten. Hatırlıyorsanız istihlal meselesini zikrederken peygamberin bera ile bir grup sahabeyi gönderip o babasının hanımıyla evlenen adamı öldürtmesini, malına ganimet aldırmasını. Sonra ikinci zikrettiği kısa hangisiydi orada? Benim Müstelek Hazresi'nde olan olay sahabenin onlarla savaşı. Yine sahabenin hani siz bunu ikrar ediyor musunuz? Yok vacipliğini kabul ediyor musunuz? Yok haram mıdır diye sormadan ne yapmaları? Ee, insanları öldürmeleri ee, en açık örneklerde onları tekfir ettiklerine dair. Devam. Yine Ömer Abdellag'ın an bu döneminde sahabelerin Kudame İbn ve ashabının eğer mal'un Kudame İbn Mazun öyle yazdıysa hata etmişler. Eğer tövbe etmezlerse tefrikine icma etmesi gibi Allah'ın şu sözünü tevil ederek iman edip salih ameller işlendiren yine iman edip sakınlıklarında, yediklerinde ve içtiklerinde bir bahis, bir bahis yoktur. Bazı havaslı içkinin helal olduğunu zannettiler. Duralım şimdi. Şimdi Türkiye'de ve bütün Arap dünyasında bugün eee Gerçekten bu meseleleri irdeleyen hadisleri, e, cehalet özrü işte tekfir bu pencereden irdeleyip bakan insanların ek serisinin yanlış anladığı bir meseleye geldik. O da ne? Kudame İbni Maz'un'un içkiyi içmesi meselesi. Herkes ne diyor? Kudame İbni Maz'un içkiyi helal görmüş de içmiş. Ona rağmen sahabe onu tekfir etmemiş. Tevil tekfirin engeliymiş büyük şirkte bu da deliliymiş şimdi bakın Kudame İbn Madun hakkında gelen rivayetler sekiz tanedir ayrı ayrı tarıkla yolla sekiz rivayetin hiçbirisinde mustahillen nabzı yoktur yani Kudame bunu helal görerek içti diye bir lafız yoktur bu birinci nokta ikinci nokta Kudame İbn Madun ne zaman Müslüman oldu? Bedir'den önce. Bedir'e katıldı. Uhud'a katıldı. Hendi'ye katıldı. Tebük gazetesine katıldı. Sonra peygamber vefat etti. Ebu Bekir'in döneminde yaşadı. Bu olay ne zaman oldu? Ömer'in hilafetinde oldu. Peki içki ne zaman haram kılındı bu tarihsel kronolojide? Ne zaman? Uhud savaşında. Medine'de Uhud savaşında. Şimdi Allah rızası için elini vicdanına koysun Herkes bir vahyin nuruyla meseleye baksın. Bedir'e katılmış. Uhud'a katılıp da içkinin haramlığını öğrenmiş bir sahabe. Ta o kadar sene geçtikten sonra Ebu Bekir'in hilafeti geçiyor, bitiyor. Ömer'in hilafeti geçiyor. Ömer de onu vali yapmış. Nereye? Bahreyn'e. Doğru. Ö yani sahabenin neyini alim yapı şey, vali yapıyorlardı? Alimlerini vali yapıyorlardı öyle değil mi? Alimleri vali olarak, emir olarak atıyorlardı. Kudame İbni Maz'un gibi ki kendisi mahfiret edilen insanlardan bir tanesi nasıl olur da içkinin haramlığını bilmez şu ayetle içki helaldir de. Yani bu ne aklın kabul ettiği bir şey ne şeriatın kabul ettiği bir şey. Bu kadar sene kudame öğrenemediyse öteki adamlar nasıl öğrendiler içkin haramlığını? Bir dünya peygamberle oturup kalkmayan sahada vardı binlerce sahada solda iman eden Müslüman vardı ya. Yani. Bu adamlar nereden öğrendiler içkin haramlığını da kudame bilmiyor? Bakın Kurtubi tefsirine Enam suresi, Maide suresi 93. ayettir burada zikredilen. Maide suresi 93. ayetin bütün tefsirleri açıp bakın. Kurtubi tefsiri olsun, diğer tefsirler olsun. Şöyle bir şey göreceksiniz. Bütün müfessirler rivayetleri sadece aktardıkları için ortalıkta bir karışıklık çıkıyor. Şam'da bir grupta içki içtiler. Bakın Kudame ve arkadaşlarının haricinde. Şam'da bir grup daha içki içtiler. Sahabe onların tefririne icma ettiler. Helal gördük, helal görerek içtikleri için. Helal görerek içtikleri için sahabe onları tekfirine icma ettiler. İşte insanlar bu iki kıssayı birbirine karıştırıyorlar. Zannediyorlar ki İbn şey Kudame İbn Madhu'un ne yapmış? içkiyi helal görerek içmiş zannediyorlar. Peki bunlar niye bu ayeti tevil ettiler o zaman dersek? o zaman madem hani içkiyi helal görmediler niye böyle diyorlardı? Dedi ki Kudame'nin tevili şuydu. Kendisi Bedir ashabı ya. Arkadaşlarından da var. Onlar Bedir Ashabı'ndan. Bedir Ashabı'nın ne yapıldı? Günahları affedildi. Dediler ki evet içki haramdır ama içki içtiğimiz zaman o günahtan o günahtan o amelden kazandığımız günah bize bağışlanmıştır dediler. Delili de Maide 93'tür dediler. O Allah'a iman edip sakınanlara yedikleri işlerine bir beis yoktur dediler bu ayet bizim hakkımızda dediler. Bedir ehliydi onlar bizim ahirette cezamız yok diye tevil ettiler. Ama millet ne zannediyor? Kudama gibi bir sahabe demiş ki içki helaldir bu ayeti tevil ederim. Ne dediler? Sahabe dediler ki eğer helal gördüyse kudame, eğer Kudama helal gördüyse tövbeye çağıralım tövbe etmezse öldürelim diye icma ettiler. Yok içkin helalliğini kabul ediyorsa ne yapalım dediler ona hat uygulayalım dediler. Ne yaptı Kudama'ya hemen? Hat uyguladı. Eğer zaten helal görmüş olsaydı küfre girmiş olacaktı. Dolayısıyla tövbeye çağrılacaktı. Tövbe ettiği için de bırakılacaktı. Hat uygulanmayacaktı yani. Ama zaten Kudame içkinin haramlığını kabul ettiği için... İbn-i Maz'un içkinin haramlığını kabul ettiği için... Sadece kendine gelecek günahın affedildiği gibi bir tevilde bulunduğu için... Ne yaptı? İçkin haddini bu tevilden dolayı düşürmedi. Eğer tevil engel olsaydı nasıl tekbiri düşürüyorsa haddide düşürmesi gerekmiyor muydu? Haddide düşürmesi gerekirdi. Tevil vardı çünkü ortada. Öyle mi? Ama ne yapmadı Ömer? Haddi düşürmedi. Hatta mektup yazdı. Dedi ki sana dedi içki içtiğin için mi sopa vuran yoksa Allah istirah ettiği için mi dedi? Nasıl böyle bir tevil yapıyorsun? Diyor. Sonra İbni Abbas tefsir ediyor bu ayetin hangi meselede indiğini izah ediyor sonra dönüyor zaten görevden de alıyor kudameyi bahriy de hemen geri çekiyor yani o yüzden kardeşler ben her zaman diyorum ki din anlayıştır din nasları bilmek de demek değildir din anlayıştır nasları bilmek yetmez papağan gibi kardeşin derste anlattığı gibi fehim olmadan fık olmadan ilmi taşıyan adam sadece papağandır anlamadan söylüyordur ya mesele bunları naklederken Fıkh etmekte, fehm etmekte, anlamakta. fehmetmeden etmeden, fıkh etmeden Allah ve iftira ederek cahili kimse bunları tefsir etmesin. Önce asil nefsime nasih ettim, sonra sizlere. Bugün birçok insanın batıla sapmasının sebebi nedir? Allah adına ilimsizce konuşmalarıdır. Meselenin tafsilatını araştırmadan konuşmalarıdır. Benim bu yaptığım tevhili, bu olaya yaptığım bu tevhili Ebubekir el-Cessas yapıyor başka başka alimler yapıyor. Şu an benim aklıma isimleri gelmiyor. Ben bu meselenin dersini özelle yapmıştım biz gene 40 dakikalık bir derste. Sadece Kudame olayını alimlerin sözleriyle irdelemiştik. Birçok alim bu tevhidi yapıyor. Alimlerin bu yorumlarını okumadan Allah'ın dine hakkında cesurca konuşan insanlar şu ayetin kapsamı içerisindedirler. Kul innema Rabbi kul innema harrama Rabbi'l favaahisha ma zahara minha ve ma batta Vallitme Vallagia bir gayri hakkin. De ki benim Rabbim gizli açık bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Günahı ve haksız yere azgınlığı haram kılmıştır. Ve entushriku billahi malem yunesil malem yunesil bir her sultan. Allah'ın delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmayı haram kılmıştır. Ve entakul alallahi bir gayri ilmi. Ve entakul alalahi malat alamun veya bilgili ilmin. Allahu alem. Şu an ayetin o kısmını unuttum. Allah adına bilmediğiniz şeyleri söylemeyi veya ilimsizce konuşmayı Allah ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Şimdi bu ayetin tefsirinde İbnül Kaymır rahimullah ilemın muvakkiyinle diyor ki Allah bu ayette dört şey zikretti diyor. Birincisi gizli ve açık fuhşiyat. İkincisi günah ve haksız yere azgınlık. Üçüncüsü Allah'a şirk koşmak. Dördüncüsü de Allah adına ilimsizce konuşmak. Allah diyor günahın büyüklüğüne göre bir sıralama yaptı diyor. Ve Allah adına ilimsizce konuşmak Allah'a şirk koşmaktan daha büyük bir günahtır diyor. Allah ona rahmet et. Gerçekten bakıyorsunuz ki Allah adına ilimsizce konuşanlar bir dönem sonra ne yapıyorlar? Sapıtıyorlar, ayakları kayıyor. Niye? Farkında olmadan bidatlara, yanlışlara tapıyorlar. Selefi Salih'inin dediği gibi nice bidatlar var ki insanlar onlara önce düştüler. Sonra ihlasa sarıldılar da gene o bidattan çıkamadılar diyorlar. İhlasa sarılmalarına rağmen o bidattan çıkamadılar. Niye? O bidatı bir kere yaydılar. Nasıl onu bidat temizleyecekler? Nasıl diyecekler biz dün hata ettik? Kolay mı tükürdüğün yalama? Hangimiz peygamber imanı var? Hangimizde salihlerin imanı var? Kolay değil. Önce bir görüş atacaksın. Herkese diyeceksin kudama içkiyi helal saydı. tevil asıl dinde muteberdir. O yüzden tekbirin engelidir. Sonra bir okuyup göreceksin. Öyle değilmiş. Sonra çıkıp şey mi diyeceğim? Ben bugüne kadar batıldaydım. Ben bugüne kadar sizi saptırdım. Kusura bakmayın. Doğru buymuş. O çok zor. O yüzden Selefi Salih'in nice insanlar bidata daldılar. Sonra ihlase sarıldılar da buna rağmen çıkamadılar diyorlar. Allah bizi Allah adına ilimsizce konuşmaktan muhafaza etsin. Devam. Bir de sahabelerin Osmanlar'da Allah'ın altı zamanında Müseleme'nin peygamberlerini konuşan ancak ona tarzı olmayan mescit ehlinin teklifine icma etmeleri gibi. Tabi burası da var. Yani o dönemde Kufve Mescidi Sünnelerde geçiyor. İbni Mesud biliyorsunuz Kufede talebe yetiştiriyordu. Kufve Mescidi o zaman Müseleme Türkezab'ın nübüvvetini tasdik etmiş bir grup insan. Ama ona tabi olmamışlar. Diğer grupta susmuşlar. Yani mescitte bir grup insan daha var. Bunu söylemeye peygamber diyenlere ne kafir diyorlar ne Müslüman diyorlar. Ya diyorlar dün beraber namaz kılıyorduk. Hani nasıl adamlara şimdi kafir diyeceğiz. Dün kardeşimiz diyorduk falan. Abdullah İbni Mesud o mescidin ehlinin hepsinin kafir olduğuna hükmediyor. Bu sünenlerde var. Zaten hani kafire kafir demen kafirdir de, kardeşinin bir nakli bir delili de budur. O dönemde Abdullah İbni Mesud o Kufe ehlini, Kufe mescidi ehlini sustukları için diğerlerinin küfründe, tekfirinde kafir olduklarına hükmediyor. Onu naklediyor burada. Söyleyeyim onu da e, İmam Tahabi de naklediyor bu kıssayı. Bu yaşanan e, Kufe'deki kıssayı. E, Şerhulmeani'l Asar 4. 204. sayfada. Evet. Ancak sahabe onların tövbelerini kabulünde ihtilaf ettiler. Yine ha, özür burada duralım. Tövbelerin kabulü biliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de şey olmuş. Adama tevhid anlatıyorlar. İşte askerlik küfür, okul küfür. Adam 19 yaşında veya 22 yaşında daha askerlik yapmamış. Askere gidiyor geliyor. Tabi arkadaşlar tekfir ediyorlar bunu. Diyorlar bu adam müşrik oldu. Adam bir sene sonra geliyor. Ya ben tövbe ettim küfürmüş. Sonra bir başka bir şey daha yapıyor. Niye yapıyorsun? Ya ben işte tövbe ettim, işte tam küfür olduğunu kabul ediyorum. Böyle bir şey yok yani. Bu zındıklık yani. Gir çık gir çık. İslam oyuncak değil yani. Biz daha önce de anlattık. Bir adam üç kere kadıya getirilirse, ayetin nasıyla nedir? Artık tövbesi onun kabul edilmez. Üç kere kadıya küfürle getirilirse. Maalesef bugün böyle bir problem var. Millet oyuncak haline getirmiş bu ben tövbe ettim demeyi. Çok kolay bak ben tövbe ettim diyorsun. İki, iki saniyede çıkıyor yani ağzı. Ama mesela ameli ortaya koymakta. O dönemde sahabe nerede ihtilaf etmişler? Tekfirlerinde ittifak etmişler ama tövbelerin kabulünde evet. ihtilaf etmişler. Devam. Yine Ali gazdallahu Anhu aşırı gidenleri ateşle yakması da misallerdendir. Evet. Yine sahabeden arta kalan ta, tabirinin icmasıdır ki onlar Muhtar İbn-i ve tabirleri hakkında şüphelene hükmettiler. O ki Ehl-i Beytim ve Hüseyin ...kanının yerde kalmasını talep ettiğini <gülüyor> dilerdi oldu. Bu muhtar, e, Ebu Beyt El Muhtar el denen adam... ...işte ehl Beyt savunma iddiasıyla sonra çıkıyor ortaya. Ondan sonra peygamberlik falan da iddia ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Sahabe onların e, tekfirine icma ediyorlar. Tabi'in özür dilerim. O dönemde tabi'in bunlarla savaşıyorlar, öldürüyorlar bunları. Yine tabiinin ve sonra gelin cadd bin gibi ilim ve dil sahibi meşhurları öldürülmesine icma etmeleri mukabilendir. İşte Cad ibn Dirhem. Kim bu? Herkes Ceh bin Safvan'ı Cehmiye kurucusu zannediyor değil mi? Aslında Cad ibn-i Dirhem'dir. Ceh bin Safvan, bu mezhebi kli şey yapan, yaygınlaştıran, kitabe haline getiren, talebeler yetiştirip de bu pis mezhebini etrafa yayan adamdır. Aslında o mezhebin ilk kurucusu Cad ibn Dirhem'dir. O da Allah sevgisi kitabında İbnül Kayymi naklediyor. Daha önce de söyledim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kurban bayramı günü e, o dönemin valisi hutbe veriyor. Ey Müslümanlar Allah'a kurban kesin diyor. Cihadı da hutbenin ayağına bağlamış aşağıda. Orada sıkı bir şekilde. Ben de bu kafir Allah'a kurban edeceğim diyor. İniyor aşağı kellesini kesiyor cihadı. İbnül Karim Allah ona rahmet etsin diyor. Hani selefin kafirlere karşı tutumu onları da görseydiler herhalde bugünkiler. E, bunlar da harici derdiler. Tamam. Bunun gibi sayılmayacak kadar vakiyalar var. <gülüyor> İlklerden de sonlardan kimse Ebubekir ve diğerler aklında nasıl La ilahe illallah diyen namaz kılıp zekat veren Beni Hanife ile de savaştı dememiştir. Beni Hanife ile de sahabe savaştı. Beni Hanife, Hanife oğulları da neydiler? La ilahe illallah diyordular. oruç tutuyordular, zekat veriyorlardı. Ama buna rağmen İslam'ı bir baptan bozdukları için ne oldular? Kafir oldular. Yine onlardan hiçbirine Kudembe ve arkadaşlarını Tövbe etmezlerse tekliflerinin işgal olmaması aynı şekilde İbnülcezzi zamanında bu beyt el katta Madrid, Şam ve Mısır gibi şehirlere sahip olup İslam hissareli Cuma'yı ve Cemaati eda ederek kadınlara ve müslümanlara sahip olarak İslam'a muhalif sözlerle fiiller fiiller ettiklerinde bilmediğin ehlinen kim sonlarla savaşma noktasında bırakamamıştır. Mısır onlardan alındığında İbnülcezzi Mısır'a yardımında kitap tasnif etmiştir. Evet. Bu Ubeyde, Ebu Ubeyt el-Kaddah denen adam, zındık kefere. Kendisinin Fatıma'nın soyundan geldiğini iddia eden bir zındık. O zaman Mısır'a hakim oluyorlar. Şam'a saldırıyorlar, alıyorlar. Bir ara güçleniyorlar. Oraya kadar geliyorlar. <gülüyor> Fatimi devleti işte. Ubeyt el-Kaddah, onun başındaki adam. Fa Hazreti Fatıma'nın soyundan geldiğini söylüyor. Şiiler, batıniler her şeyden önce. Yani bir de müthiş bir küfrü gizleme gibi bir şeyleri var. Karakterleri var. O dönemde İbnül Cevzi ama bu şey değil. İbnül Kaym cevzi değil. Ebul Fereç İbnül Cevzi. İbnül Kaym'den 150 yıl önce falan benim bir hatırladığım kadarıyla yaşayan biri. Telbisül İblis'in yazarı. Allah ona rahmet etsin. Onda nefis eserleri var. Kendisi Mısır'a yardım diye bir kitap yazmış. O zamanki o Fatimi devletinin şeyini anlatıyor. Durumunu. Fatimiler e, cuma kılmalarına rağmen Cemaatle namaz kılmalarına rağmen, şeriat devleti olmalarına rağmen zahirde, kadıları müftüleri olmalarına rağmen, ulema onları tekfirine icma etmişler. Alimler onların tekfirine icma etmişler. Ya Bugün işte Suudi Arabistan devletin başında bir tağut var ya tekfir ediyoruz ya. Gerizekalı akılsızlar ne diyorlar bize? Ya diyor adamlar şeriatla hükmediyor. Gene tekfir ediyorlar, gene diyorlar diyor ya. Yani adam şeriatla hükmediyordu ne oluyor? Amerika'yla da oturup kalkıyor, yiyor, içiyor. E, hac takıyorlar. Efendime söyleyeyim gidip kafirlerle anlaşma yapıyorlar. Dinler arası diyalog toplantısı yaptılar. Bu Yahya i bir görüntü yayınladı. Katli vaciptir gebertin o diye Kral Abdüttahut için. E, o yüzden bunların hepsi, uzunlukların hepsi, bakmayın zahirde şeriatla hükmettiklerine falan. Bunların küfürleri başka bablardandır. Tıpkı Ubeyd İbni Kaddah'ın küfrünün başka baplardan olması gibi. Onlar da sonuçta şeriatla hükmediyorlardı. Bu noktada onları Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek yok, taakuta muhakem olmak gibi bir şirkleri söz konusu değildi. Zaten şeriata götürüyorlardı meseleyi. Ancak problem neredeydi? Problem e, itikadlarına var olan küfürlerdeydi. O yüzden alimler tekfirlerine icma ettiler deniklerden ve de sonlardan herhangi biri İslah kudrasında bulunur diye ya da La İlahi'yle Allah diye ve bazı İslâm'ın mümkünlerini ithal etti diye duraksan biri duymamıştır. Ancak zamanımızdaki bu oynayanların dışında çirk olduğunu ithal ederek duraksan duymadı. Bunlar dediler ki ancak müşrik yaparken güzel görür ya da ehli ile dursa ya da tevhidik götülerse ya da ehli Resulullah Aleyhisselatü'yle selamla savaşırsa ya da bunun için onları buz ederse o La İlahi'yle Allah deyip İslam'ın beş yüklünün yerine getirdiğinden dolayı tekbir edilmez. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu İslam olarak isim vermesine geri getirdiler. Bu sapık cahil ve zalimlerden başkası kesinlikle böyle dememiştir. İlim ehlinden bir harf ya da onlardan birini bulurlarsa, hatırlayacağın gibi bu ahmak çirkin sözlerine delil edinirler. Fakat iş Yemen'in kasidesinde dediği... Duralım. Yemeni bir alim onun bir şiirini nakledecek de. Ondan önce burada dikkat ediyorsanız bunlardan başka önceden kimse söylememiş. Seleften hiç kimse böyle sözler söylememiş. Şimdi adam la ilahe illallah diyor. Namaz kılıyor. Bazı şeyleri yerine getiriyor. O yüzden bu adamın tekfiri caiz değildir gibi bağlı bir sözü sadece bu asırdaki oynayanlar söylemişler diyor. Bakın dikkat ediyorsanız ne diyorlar? Tamam adam işte İslam'a savaş açsa kafirdir diyorlar. Onu tekfir et. Ama bunlar savaş açmamış diyor. Bunlar işte kendi halinde. Ya bunlar nasıl savaş açmamışlar? Hani Mahmutçu'yu gösteriyor, savaş açmıyor dediği. Ya işte hani namazını kılıyor, sakalı var, cübbesi var, tamam. Ya bunlar daha katı kafirler. Bunlar çünkü gri tondalar. Bunlar siyah değil ki. Siyah herkes siyah diyor. Ama griye kimse siyah diyemiyor. Diyorlar gri. Beyazlık da var biraz içinde diyorlar. Yani o yüzden bunların şerri daha büyük. Bunlar İslam'a daha büyük zarar veriyorlar. Bunlar nasıl muharip değiller? Bunlar oylarını vererek bu tağutları başlarına getirmiyorlar mı? Niye vekalet verince ortak olmuyorlar mı bunlara yaptıkları şeylerde? Bir de adamlar şey fetva veriyorlar. Oy kullanmayanlar vebal altındadır diye. Allah hesap verecektir. Biz zındıklar. Adam elli bin tane pislik yiyor başta. Onlar mesul olmuyor yaptıklarında. Burada oy vermeyen adamlar mesul oluyorlar. Hatırlayın bir önceki dersi ne dedi şey? O müşrikler dediler. Hem kendileri Allah'a ibadet ediyorlar hem de muvahhitleri tekfir ediyorlar. Tevhidi anlatıyor diye. Bunlar da aynılar yani. Oy kullanmayanlar tekfir ediyorlar. Niye? İşte vebal varmış Allah katında. Ee, bu adamlar, Tayyip Erdoğanlar, şunlar bunlar işte İslam'a hizmet edecekmiş. Oy vermeyen herkes CHP'ye oy atmış oluyormuş. Nasıl oluyorsa işte. işte. Hiçbir kafir yok ki ne dedik? Batılına delil, te tevil, hütçet getirmez. Şimdi Yemen'in kasetesindeki gibidir iş diyor. Ne demiş Yemen'in? Alimlere kaldırılmayan sözlerin bizim katımızda sözden değeri yoktur. O kadar. Yani bir adam dese ki yerler la ilahe illallah diyen tekfir edilmez. İşte namaz kılan kendini İslam'a nispet eden tekfir edilmez. O söz alimlere kaldırılmıyorsa, muhtemel alimlerden biri demiyorsa ki hiçbir alim bu sözü söylemiyor. Hiçbir alim 1400 senedir bu sözü söylememiş. O yüzden bunun sözden başka hiçbir değeri yoktur yani. Sadece kıyı Böyle birileri böyle bir şeyler saçmalamış yani. Son olarak sözümüzü Buharen'in sahihinde zikrettiği zamanı değişip insanların putlara ibadet edeceği babı ile noktalayacağız. Evet. Sonra seni de ders kabilesinin kadınlarının kalçaları Zülbülasa'da çalkalanmadıkça kıyamet kopmaz hadisini zikretti. Evet. Zülbülasa ders kabilesinin ibadet ettiği puttu. Bu yüzden Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Hucer bin Abdullah'a Zülbülasa'ya gitmeyecek misin dedi. Beraberindekilerle binekleri binerek oraya gittiler. Orayı yakıp yok ettiler. Sonra Rasulullah geldi ve döndüler. Tercümede hadis Buhari'nin şartı üzerine zikredilmemiş. Daha sonra kendi şartı üzerine gelen, bu delalet, buna delalet eden diğer hadisleri zikretti. Sonra tercümesinde zamanın değişik putlara ibadet edilmesi adını verdi. Bu hadisi ondan başka imamlardan hak ettiler. Allah en iyisini bilendir. Duralım. İmam Buhari ne demiş? Zamanın değişmesi ve insanların putlara ibadet etmesi. Yani bu ümmet ne yapacak? Tevhidi peygamberle öğrendikten sonra putlara ibadete geri dönecek ki bugün geri döndüler. Bugün putlara ibadet ediyorlar. Zülhülasa dediği kadınlar orada işte gezecekler. Biliyorsunuz şirkin kapısı zaten, türbe şirkini kadınlar yapıyorlar. O yüzden çoğu cehennemde. İşte orada Zülhülasa denen bölge, o önceki kabilenin işte gidip türbenin etrafında tavaf ettiği, oraya kurban kestiği, ada kadadığı, bir şeyler bağladığı yer. Tekrar da insanlar ne yapmışlar? O dönemde bu şirklerine geri dönmüşler. Ki bu ummetin de döneceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık bir şekilde haber veriyor. Ee, o yüzden birilerinin dediği gibi La ilahe illallah 404 ile adama yapışmaz. Japon yapıştırıcısıyla da de yapışmaz. O çıkar bir gün. Yani öyle birilerinin algıladığı gibi söylediğin tamam ölene kadar senle yapışık ikiz, siyah ikizi öyle bir şey yok ya. Yani. Bu çıkıyor. Gidiyor. İslam insanda kalmıyor. Yaptığı sözler, yaptığı ameller ve itikadındaki bazı bozuk fasit inançlar ne yapar insanı? İslam'dan çıkartır, kafir yapar. İmam de bu hakikati ortaya koymuş. Ama bu zalimler, bu Allah'ın düşmanları e, ne yaptılar? İnsanların kafasını bulandırmak, insanların kafasındaki tevhid inancını karıştırmak için ne yaptılar? Böyle saçma sapan bidatlara bulaşıp insanları da saptırdılar. Allah bizi böyle bütün fitnelerden korusun. Kıyamete kadar böyle şeytanın ve şeytanın hizbinin ortaya attığı böyle bidatlardan, habis pis düşüncelerden, itikatlardan Rabbimiz bizi muhafaza etsin inşallah. Sözü Şimdi... ha, orada orada noktalayalım. Oku inşallah. Şimdi ise Allah'ın kitabından, Resulü'nün ve dili Medine'nin sözlerinden genel olarak kalbin ve dilin cihadından, Allah'ın düşmanlarına düşmanlık ve velilerine dostluk beslenmeye dair dizilerde bulunacağız ki İslam ancak ancak bununla sayı olur ve İslam'a bununla insan girebilir. Evet bu da vela bera meselesi. Bu da Risale'nin son kısmı. Burada Risale bitiyor inşallah. Ee, Şeyh'in yazdığı Risale. Önce muayyen tekfiri ispatladı. Delilleri getirdi. Şimdi bu yanında sabit olan Müslüman yani bunların müşrik bunların kâfir olduğu yanında sabit olan Müslümanın bunlara düşmanlık yapmasını bunlardan beraat etmesini ehemmiyetini ve önemini, gerekliliğini anlatan ayet, hadis ve ilim ehliliğinin sözlerini nakledecek. Ayetleri naklediyor, hadisleri naklediyor, sonra da bidatçılar hakkında ulemanın söylediği sözlerini naklediyor. O kadar nefis sözler var ki inşallah Rabbim nasip etsin. Yarın inşallah o kaldığımız yerden devam eder risale de tamamlarız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öylesin sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bilhamdülük. Aşhado an la ilahe illa